Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Ben Evrim Demirören. 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş'le birliktesiniz. Ee, yaz konseptimiz olan çiçek böcek devam ediyor. Sözcüğümüz karga. Kar Gülden sonra aslında değil mi? Bülbül değil, yine ters köşe. Karga, <gülüyor> Kamus'la evet, Güreş'le. başlar, gül. Hı -hı. Karga oldu. Kargadan başka kuş tanımayan bir üçlü olarak <gülüyor> Evet. <gülüyor> sözü topu size atıyorum Didem Hanım. Efendim, efendim. E, Twitter ben mı? Twitter adresimiz olan Hı -hı. kamusta güreşi bir kere daha hatırlatmak istiyorum. İlk defa dinleyen izleyicilerimize e, görsel çok kullanacağız bu iki programda kargaya iki program ayırdık. Gösterimiz ee, çok ha ona göre Çok hmm. bilgimiz de çok benim elimde bir kitap var ee, Son kutsal kitabımız Murat Belge'nin <gülüyor> tarih boyunca yemek kültürüydü Şimdi yeni bir kutsal kitap edindim ee, Twitter'da gene Ama tek kutsal kitap Bu evet sadece karga evet. için Çok doğru Şimdi Borya... haksızlık etmeyelim <gülüyor> Yalnız bunun serisi var değil mi köpek Kedi başka var. hayvanlar Ama bulabilecekler mi bilmiyorum Çünkü kitap yayınevi kapandı değil mi Ben emin değilim ee, ama karga bulunabilir de diğerleri bulunmuyor onu biliyorum. Borya Saks'ın toplumun aynasında karga kitap yayın evinden basılmış Hı -hı. inanılmaz bir kitap. Efendim kargada da şuna dikkat ettik gene e, olumluluk ve olumsuzlama bir arada ama yer alıyor. Ama ağalık olarak olumsuzluk. Evet. Olumsuzluk. Evet. evet. Değil mi? E, sanki o olumsuzluğun içinde barındırdığı bir saygı e, bir gene de hakkını vermeyi de öldür ama. Hakkını Çekinme ver. biraz. O saygı evet. biraz da korkudan mı acaba o şey, Saygıyı evet. yaratan duygu evet. değil mi? Rengi de hani çok ilginç. Yani renkten dolayı da hani Siyah. işte kara kedi, kara karga değil mi? Evet simsiyah. Hani öyle bir etki oluşturmasında neden oluyor. Matemi, öbür dünyayı, ölümü, karanlık şeyleri çağrıştırması. Siyah'ta ne istiyor bu insanoğlu efendim? Hiç, bir de efendim. bir üzerinden insanoğlunun dünyaya, renklere bakışı kara karga olması. O beni çok etkilemişti. Mitolojide konuşuruz gerçi çok ama. Çok doğru. Hatta program başlamadan evrimle bir muhabbetini yapmıştık. Ee, bir e, Avusturyalı etolog var. Efendim etolog hayvan davranışlarını inceleyen kişiye deniyor. Değil mi Kerem Bey? Ben bu işi <gülüyor> uzman olarak. <gülüyor> <gülüyor> Kerem Aydınlattı Konrad Lorenz. E, Konrad Lorenz uzun yıllar hem kendisi e, kuzgun beslemiş hem de e, kargalar ve kuzgunlarla araştırmalar yapmış. E, uzun müddet. Şimdi bu e, araştırmaları sonucunda e, beslediği e, kargaların böyle kolonileşmeleri, e, aralarındaki ilişkiler, efendime söyleyeyim, e, onların arasındaki hiyerarşiye kitap e, aynen kafayı takmıştı e, diyor bahsettiğim Borya Saksın kitabı. E, Kolonideki küçük e, kargadan büyük kargaya giden bir piramit olduğu, astlar, üstler olduğu, bir ordudaki gibi ilişkilerin e, geliştiği, bu rütbelere bağlı e, ...sağlı bir takım davranışlardan bahsediyor. <gülüyor> Emir komuta zinciri. Aynen bakıma. öyle. Benim dikkat ettiğim ve evrimle konuştuğumuz nokta şu oldu... Ee... Bu şey e, rütbe olayı insana ait bir şey tabii. Yani hayvan topluluklarına insanın bakışı e, hep kendinden yola çıkıyor ya... ...benim de bunun da bir derdim varsa sayın dinleyiciler. Biliyorsunuz sürekli söylüyorum. Daha önceki programlarımızda da hayvanlar için de adalet diye zaten <gülüyor> evet. defalarca dile getirdik bunu. Bu arada adaleti tekrar... <gülüyor> tekrar diyordum Araya alarak. Hı. Efendim e, yani kendi estetik anlayışına göre çirkin buluyor. Bir küfür malzemesi yapıyor kendi şeyine göre işte ordu gibi monarşi sosyalist cumhuriyet komutan vardır diyor. Kargaların davranışını ona göre değerlendiriyor. bu kendinden yola çıkma hali insanın bizi çok düşündürdü hayvanlara bakışında diyorum. Arkadaşlara paslıyorum. Karga ile ilgili başka ne sözcüklere vardık? Aslında ne an uğursuz dedik var. değil mi? Kelimelerimizi direkt söyleyelim. Kehanet e, o, dedik. Leş dedik, uğursuz dedik. Ölüm dedik. Gaga, ceviz. <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> ama <gülüyor> Gaga ile <'yla> ceviz <gülüyor> varmadık. Öteki dünya haberci, ölüm, zeka, zeka dedik, evet. boyun, kehanet <gülüyor> var, kehaneti dedik, var. kurnazlık, leş, kara hı. ve hırsız. Aslında hemen TDK'deki karganın anlamına bakarsak hı hı. sözlük anlamından bile bütün konuştuklarımızı doğrulayan bir şey olduğunu göreceğiz. Karga Türk Dil Kurumu sözlüğünde isim hayvan bilimi. Karga gillerden kanatları geniş tüyleri kara renkte tarla ve bahçelere çok zarar veren bir kuş. Ha, sözlük bile taraflı. Sözlükte bir de çok <gülüyor> zarar veriyor. Hani az da değil. Şimdi ben burada gene araya girmek istiyorum. Ben sürekli burada hayvan savunucusu <gülüyor> <gülüyor> görevini üstlenilmiş vaziyetteyim. Efendim şey e, tarih içinde tarih başlığı altında çok daha ayrıntılı inceleyeceğiz. E, kargaların e, tar işte e, besin e, olarak tabii görüyorlar doğal hmm. olarak yağmaladığı, işte korkuluklar, e, hasatta zarar verdiği e, düşünülerek insan tarafından zaman zaman çok zarar veriliyor, öldürülüyorlar, toplu kıyımlar söz konusu. Tabii, tabii. Ancak bugünden bakıldığında e, karganın zarardan çok yararı olduğu e, tarlaya, oradaki bir takım zararlıları, böcekleri, asalakları, solucanları yediği, hatta kargaların çok fazla öldürüldüğü dönemlerde bu tür hayvan arttığı bilgisi var. 16. yüzyılda İngiltere'de kuzgunlara zarar vermek çok ağır cezalarla yasaklanmış bir yüzden. Hastalıkları hmm. önlemek için leşlerin tüketilmesi bu kuşlara bağlı Güzel, olduğunda. tamamlayıcı bilgi oldu. Öyle. Aslında hep böyle konuştuğumuz bir şey merkezde hep insanı aldığımız için diğer hmm. canlıların yaşam hakkıyla ilgili ee, bir takım <gülüyor> eksikliklerimiz var maalesef. Evet aynen. Görmüyoruz. Ee, ne yapsın garibim kargada yemesin mi? Yani değil mi? Mısır tarlasına girmesin mi? Ve Hiç. de değil. Bunun en büyük e, yansıtıcısı ben zaten. Ben tam ee, evrimin hı. söylediğini devam ettiren bir şey var. Hı. Hani karga muhabbetine devam etmeden önce. Dediği 16. yüzyılda e, kargalar korumaya alınmış diye. E, bu birdenbire 17. yüzyılda e, değişiyor. 1666'da Büyük Londra'ya yani. Yangın oluyor, hmm. ee, çok fazla kayıp veriyorlar. 13 bin ev kül oluyor, ee, çok fazla insan ölüyor ve yetkililer yıkımla başa çıkmakta ve ölüleri gömmekte yeterince hızlı davranamadıkları için ortalıkta bir sürü ölü oluyor. Bunun üzerine sağ kalanlar şeyi görüyorlar. Kargalar ve kuzgunlar sokaklardaki yanmış cesetleri didikliyorlar. Hmm. Çünkü bir leş hayvanı aynı zamanda hmm. karga. Bunun üzerine bundan çok rahatsız oluyorlar. Tabii hep gene insan çıkışlı bir yaklaşım bu ve kral bir emir veriyor bütün kargaların öldürülmesi ile ilgili olarak. Muazzam sayıda kuzgun öldürülüyor, yuvalar dağıtılıyor. Ancak bir yandan da 2. Charles e, Londra'nın kulesindeki kuzgunların krallığı koruduğuna dair bir söylence var. O yüzden bazı e, kargaları da koruma altına alıyor falan ama yani çok büyük söz e, konusu. Nasıl belirliyor acaba? <gülüyor> yani 1664-65'te İngiltere'de 75 bin can alan hıyarcık ve vebanın aslında yeni e, salgınlar ve yeni hmm. ölümlere sebep olmasını aslında engelledikleri... E, bir nebze. E, çünkü yani... İşte insan bunu genelde düşünmüyor ama... E, ...dediğim gibi hep o duygusal bakış söz konusu... ...işte evet, bizi yediler... Haklısın. ...ama doğayla daha iç içe olan toplumlar... ...aslında bu yüzden kargalara saygı duyuyorlar... Hmm. ...çünkü yok ediyor... ...o dönüşümü sağlıyor hayvan... ...evet çok Hı. güzelmiş... Öyle. ...hikayelerimiz de vardır herhalde... ...anılarımız da var değil mi... ...benim geçenlerde çalıştığım mekanın önünden... ...bir 16-17 yaşlarında... ...bir arkadaş geçti kız... Şey, ...genç bir arkadaş... Tam omuzunda böyle bir karga vardı. Hmm. Görünce böyle maskot gibi bir şeyim dedim acaba. Hani uzaktan hmm. bakıyorum bir yandan da geliyor üzerime doğru. Allah Allah dedim böyle. Konuştunuz Şaşırdım mu? Konuşamadım sadece baka kaldım. <gülüyor> Korkmuşken. <gülüyor> <Hoş. gülüyor> Hep filmlerde alışığız aslında. Filmlerde alışığız aslında Marie Antoinette'in de ehlileştirdiği bir kargası varmış. Allah tarihe Allah. Tarihe baktığımızda hmm, da. Hmm. Öyle çok hikaye var hmm. çok doğru. Bizim de evrimle bir küçük hikayemiz Ay, vardı. Evet. <gülüyor> ee, Didem Didemcimle şeyden dönüyorduk değil mi okuldan Kızıl Toprak. Dan ...yürüyoruz. Evet, yürüyoruz. Modaya çok sıcak bir gün. Ve ben hamileyim. Didem'le o halimle... E, ...dalda yaralı bir kargayı kurtarmak için... ...öğleden sonra... Evet. ...üç civarlarıydı. Uğraşmıştık. <gülüyor> Uğraşmıştı. O zaman... ...aradan kaç yıl geçti... ...kargaların e, yavrularıyla ilgili kaygılandıklarında... ...ne kadar saldırgan olduklarını bilmiyormuşum demek ki ben. Hı -hı. Çünkü sonra beni çok uyaran da oldu. Hı -hı. Aslında tepeden bir karga habire geliyordu ama... ...neyse saçımız başımız yolunmadan. <gülüyor> ben de yavrum için endişeliydim o anda gerçi <gülüyor> Evet, ben evrimi hamileyin bütünüyle unutup yavru kargaya odaklanmıştım. Bir de sevgili bir arkadaşımızın kargayla ilgili çok güzel bir anısı var. Aynı anıdan ben de istiyorum ben. Evet, evet, sen anlat evrimcim. Ee, o da bilmiyor nasıl oldu, ne şekilde oldu ama karga Hatice'nin balkonuna gelip iki çeyrek bir yarım altın bırakıyor. Oh. belirli zamanlarda i̇ki, evet, iki, iki, ya da üç, i̇ki, iki yarım bir çeyrek bir şey, tam hatırlamıyoruz Meblağ. iki kere altın bırakıyor balkonuna arkadaşımızın oh. hatta arkadaşımız önce çok dürüst davranıp <gülüyor> hani mahalleye haber salıyor bir düğün mü vardı şudur budur ama kaynağı bulunmuyor kaynağı Hayır, bulunmuyor. Şey, altın Hı. sahibi oluyor çünkü parlak şeylere çok meraklı kargalar He. böyle bir durum da var geçmiş çok güzel hikayeymiş evet çok güzel <gülüyor> her, benim, her eve lazım benim evim karşısında bir kargo yuvası var çok görüyorum onları hatta ön tarafta su veriyorum falan hiç sürekli beklenti halindeyim ama bir şey bırakmıyorlar hatta tam tersi geçen e, aylarda kumruların yumurtalarını ne yazık ki aldılar Evet. bizim eski evinde e, penceresini açtığım zaman kedileri besliyordum ara ara peynir atıyordum işte, i̇şte e, beslenmeler için e, birkaç tane karga var gözünde kestirdi beni e, pencereyi her açtığımda ya böyle bir sokak lambasını da tünüyorlar ya da bir karşı evin çatısına tünüyorlar abi geldi diyorlar evet, şey bakalar gibi hatta atar atmaz havadan böyle bir pike yapıp kedilerden önce kaptıkları da çok olmuştur Ama yani akıllı tabii. hayvan hikayesi Evet evet sözcüklerimizden gözlemlerimizle de hani gerçekleştirdik. Hem korusa şey. hem zekaya varmış olduk aslında. Evet bir şarkı arası verelim mi? Verelim efendim. Ee... Siz söyleyin efendim şarkı. Şarkıyı, ee... şarkıyı mı dinlensin? Şarkıyı... şarkıyı ben söyleyeyim. Şarkıyı ben söyleyeyim. Geramüp <gülüyor> istekliydi. Efendim Devendra Ben Hart'ın Cripple Crow When they come from over the mountain, yeah, we'll run, we'll run right around them, we've got no god. No, we don't have any weapons Just a call your gifts and all your peace is deceiving and still our pain dissolves with believing that peace comes The peace come oh. 94.9 açık radyoda Camus'la güreş kargayı ele alıyor. E, i̇ki program boyunca Karga'dan gideceğiz. E, programımızla aynı adlı Twitter adresimizde de pek çok görsel yayınlayacağız. E, Karga'nın e, bizdeki hikayeleri ve anılarından da bahsettik. Çağrıştırdığı sözcükleri en başta söyledik. E, birkaç küçük alıntı okuyacağım. Gene bu e, program için çok değerli olan kitabımız Borea Saxon toplumun aynasında Karga'dan. Sean o O'Casey The Green Crow'da e, şöyle demiş. Karga... Kapkara olsa da giysisi şen şakrak bir arkadaştır. Burada o bizim baştan üzerinde durduğumuz zıtlık çok öne çıkıyor. O karalık ve meşhum görüntüsüyle. Çok oyuncu bir hayvan. Hatta onunla ilgili bazı videolar var. Yayınlayabiliriz. Bu kafa hareketleri benim çok ilgimi çekiyor. Böyle keskindir ya böyle. Değil mi? Renk. Tık tık tık çok evet. haklısın. Sonra bir İskoçya tekerlemesi var. İskoçya tekerlemesi Orada hırsızlığıyla, ilgi... <gülüyor> hırsızlığıyla ilgili uzun bir tekerleme hepsini okumayayım ama duymadık mi işte karga karga kat dedi. Gart dedi. <gülüyor> Çık şurada Çık. bak dedi. Doğru. <gülüyor> ee, Saks şey demiş, ben de aynen düşündüğüm için paylaşmak istedim. Ee, tabii şehirde çok fazla e, gördüğümüz hayvanlardan karga, güvercin, serçeler, kumrular gibi. Ama diğer kuşlardan e, ayırmış kargayı. Yani onlar hani parklarda, e, balkonlarda öyle vakit geçirip kırıntıları yerler uçarlar, dolaşırlar ama demiş. Buna karşın kargalar arasında sanki daima önemli bir şeyler olmaktadır sanki kendi hayatlarına ait bir oyun sahnelemekte gibidirler hmm, güzel. hep ben de böyle hissederim nedense ee, bir de e, pançatantranın e, bir kısa e, şiiri var insanların en zekisi berberdir hayvanlarınki çakal kuşların en akıllısı ise karga rahiplerinkisi ise beyaz cübbe giyeni demiş kadar. güzel demiş sözlüklere bakalım mı bakınız efendim? lütfen efendim Kargayı Türk Dil Kurumu'ndan okumuştum. Demin e, bahçelere çok zarar veren kuş, <gülüyor> korvus diye e, latince kökenini de vermiş. E, ürettiği atasözü, deyim ve bileşik fiiller de çok <gülüyor> iç açıcı değil aslında. Karga babas ayrına bitlemez. E, kargadan başka kuş tanımamak var. Karga e, düt yemeden, karga kahvaltısını etmeden şeklinde söylüyoruz bunu günlük kullanımlarda. Hmm. Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış. ...gibi hmm. yine bir olumsuzlama... E, ...durumu var. Öyle bir hikaye var. Ee, Ezopta mı hatırlamıyorum, yanlış söylemeyeyim şimdi... ...tavus kuşuna benzemek istiyor. Tavus kuşunun tüylerini takıyor hmm. ama benzemiyor... ...ve başında kötü işler geliyor... <gülüyor> Onun dışında e, İtalyanca kargadan geçen e, bir başka karga sözcüğü var. E, denizcilik terimi olarak evet. daha çok kullanılıyor. Yelkenleri toplama. Bu karga tulumba dediğin hı. denizcilikle ilgili. Hı hı hı. Hı hı. E, bir şeyin asıl durumunu yitirerek başaşağı olması, karga etmek şeklinde e, birleşik bir fiil var. Ve karga tulumba işte birleşik söz olarak TDK'de yer almış. TDK'de karga beyni diye bir şey var. Pekmezle tatlı yoğurt karıştırılarak. Yapılan bir yiyecekmiş mesela karga beyni. Öyle mi? Evet. Gerçek bu. Yok. Karga beyni, karga burnu. Karga burnu da şey değil mi? Bir el alan, evet, el evet evet. evet. Hı -hı. Şeyin böyle sivri uçlusu. Hı -hı. Karga sanki... gibi var. Çok zayıf ve esmer kişilere denilmiş. Karga yürüyüşü var. Çömelmiş olarak Hı -hı. çift ayakla sıçrayarak yapılan yürüyüş. Bir de sesi çirkin olanlara da aynı. Karga, karga sesi. Leş esmer. kargası var yine. Hı -hı. Sen kuzgun. Kuzguna da baktım ben. E, kuzgun'dan ötücü kuşlar takımının Karagiller familyasından Kuzey Amerika'nın dağlık, fundalık yerlerinde bulunan tüyleri siyah renkte olup mavi renkte parlayan bir tür kuş kara karga. Kuzgun'a biraz daha böyle bir sempatik bakmış. Ha. KDK kargaya e, ha, kıyasla. Öyle mi? Doğru. Hmm. E, i̇şte Burhan Felek'ten bir alıntı kullanmış. Türk Dil Kurumu sözlüğü atasözlerinde ya devlet başa ya kuzgun leşe demişiz. Evet çok Doğru. siyasi hmm. de çok geçer bu. Doğru Gene leşle. Hmm. Kuzguna yavrusu Şahin veya Anka veya Güzeli görünür şeklinde de e, atasözü. ...değin ve hmm. bileşen villerde evet, var. Yine çirkin hmm. yaptılar tabii hayvanlar. <gülüyor> Ondan kaçışıyor. <gülüyor> Argo sözlüğüne baktım... ...Hulke Aktunç'un yapı kredi yayınlarından... ...karga taşlamak diye bir... E, ...ibare var orada. Kamuya açık yerlerde... Işte ...park durak vesaire kadınlara... ...kızlara sarkıntılık etmek askıntı... ...olmakmış karga taşlamak. Ya. Hem kadına bakışı hem kargaya bakışı... ...bu karga taşlamak işte Müslümanlık'taki... ...şeytan taşlamaktan evet, geliyorsa... Taşlama ...eğer kadın orayı. şeytan orada karga... ...o <gülüyor> ya kötü. Biraz da etimolojisine bakalım... ...İsmet Zeki karga... ...kargayı oluşturan kar kökünün... ...karıştırmak, eşmek, karmak... Öteki ise yermek, kötülemek, uğursuz saymak gibi iki karşıt anlamı vardır diyor. Hmm. Nitekim Türkçede yine bu kar kökünden kargış, kargışlamak sözcükleri türemiş. İkisi de kötüleme, yerme anlamında. Beddua tabii evet, kardeşim. Osmanlıca beddua etmek karşılığıdır diyor. Hmm. Kargı sevilmeyen, uğursuz sayılan, çok kötü ses çıkaran bir kuştur diyor. Öte yandan çıkardığı sesi hep gakar, ka, karkar kar nitelinde olduğundan karga adını sesinden dolayı doğal bir yansıma olarak da alabilir diyor. He. Hı hı. Ahmet Vefik Paşa Lehçe-i karganın gömücü uğursuz kargışlanan anlamına geldiğini söylermiş. Hı. Söyler. Ee, başka dillerde Almanca mesela rabe deniliyor. Krahe, e, Fransça korbo, Latince Corvus, Grekçe Korax, İtalyanca korvino, İspanyolca'da korvo, eski Almanca'da hraban, İngilizce raven bu örnekler bize karga adının sesinden dolayı oluştuğunu gösteriyor evet, Arapça'da gurap Farsça'da za Hı. denirmiş Ses efendim. taklidi yoluyla oluşmuş Hı -hı. Evet Bende de dille ilgili şöyle şeyler var ee, aynı noktadan gidiliyor tekrarlamayayım ee, karşılıkları. Ee, mesela İngilizce'de ekin kargasına rook deniyormuş. Bu Anglo-Sakson dilinde rock diye telaffuz edilen bir şey. Ee, zaten modern biçiminde de krok, gaklama anlamına geliyor. Hmm. Yani tam anlamıyla sesinden yola çıkarak e, şey etmişler, e, kelimeyi ortaya çıkarmışlar. Onun dışında e, kuzgunun ötüşü Romalılar tarafından kras yani latince yarın şeklinde e, anlamlandırılmış hmm. ve bu çok fazla e, söylenceye hikayeye de konu olmuş evet. ve bu yanıyla olumlu sonsuz umudun ifadesi olarak karşımıza çıkıyor evet. e, bu kras sözcüğüyle. E, kras o, mı, tras mı acaba? E, ben de de tras diye geçiyor bir yerde öyle okumuştum. Yok, kras kesin. Kras Çünkü mı? birkaç hmm. sayfa boyunca hikayesini anlatıyor hatta. Hmm. E, zaten gene o hani K'li şeye. İkisi arasında uyuyor. çıkan bir ses olabilir o transkripsiyonda da bazen birinizde k, birinizde. Ben böyle hmm. ikinizin arasında. <gülüyor> e, evet. <gülüyor> Sen de nasrettin. İkiniz de haklısınız, nasrettin <gülüyor> hanım. E, evet efendim, başka e, dille ilgili şeyler var başka bir takım söyleyişler e, bizim dilimizde kaz ayağı deniyor aslında. Kadınların hmm. bu gözünün kenarı. Kadınların değil, erkeklerin de değil. Kadınlar Önemli dert için. kadınlar evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, da Batı dillerinde karga ayağı olarak geçiyormuş bu ifade. Ee, bir de e, karga yuvası gemilerde direklerin en tepesine yakın kondurulan gözlem kulesine verilen hmm. isim. Yani hem tabii ağaçlarda çok yukarı yuvalarını yapıyorlar. Hem de bir yandan hmm. e, bir kehanet olayı var ya bu hayvanlarda oraya çıkan gözlemci de göründü düşman geliyor gemiler falan gibi bir haber verdiği için. Oya sanki ruh tufanıyla da ilintili gibi geldi bana. Aa o hikayede evet. Diide'nin dediğini destekleyen kargaların davranışları, ötüşleri, işte öterken baktıkları yönle ilgili çok farklı yorumlar var. Kuş Ötüşünden kehanette bulunmak genelde Çin kökenli bir gelenekmiş. Bu Çin simgeciliğinin yöntemsel izlerini taşımakla birlikte özellikle kargalara bakmak, kargayı yorumlamak, Hint-Tibet kökenli. Hmm. Tibet geleneğinde kargadan geleceği okumanın temel bir takım prensipleri var. Kargalarda kendi aralarında büyük farklılıklar taşırlar. Karga türüne dikkat edilmeli. Kargalar olaylar karşısında özel tepkiler sergilerler. Bu tepkiler okunarak o, yanıt oldukları olaylar da anlaşılabilir. Mesela karga gün doğumunda güneydoğuya doğru gaklarsa bir düşman gelecek. Hmm. İşte e, sabah ilk gördüğünüz karga gün batıya bakıp iki kere kısa kısa gaklarsa o gün e, bir para kazanacaksınız gibi, gibi <gülüyor> anlamları var. İyiymiş. Evet Metiz ajandasında insanlar, karga, insanlar, hayvan... i̇nsanlar kan... ve hayvanlar Kanları... ajandasından evet, evet yararlı anlığında. 2009 ajandasının e, sevgili dinleyiciler her sayfasında e, karga ile ilgili bir batıl var. Evrim'in anlattığı gibi işte hmm. karga 3 kere gaklarsa şu anlama geliyor. Onun doğumunda Sus, batıya doğru gaklarsa şiddetli bir rüzgar çıkacak ben gibi. ilginç olanların işaretledim. Ha, söyle kaç tane. Ee, şöyle var. Karga sabahtan öğleye kadar ki zamanda Kuzeybatı'ya doğru gaklarsa kral değişecek. Wow. <gülüyor> ee, şöyle Yakın, çünkü ben bir bakayım belki inşallah. E, yorumda da özellikle dikkat edilmesi gereken yerlerde belirtilmiş. Gözlemci ile karganın konumlarının yaptığı açı da bir anlam taşıyor. Vay. Hmm. Çok doğru. Ben şey e, e, bir takım bu işte Borea Saks'ın kitabında şunu gördüm. Şöyle aslında tam olarak da e, anlam çıkaramamış insanlar. Çünkü kargalar e, hep aynı davranışları göstermiyorlar. Hep aynı sesleri çıkarmıyorlar. Yani insanlar gibi kişisel davrandıkları ortaya çıkmış. Bir takım çok ortak tavırları olsa bile... Hı hı. E, ...belki de o yüzden bu kadar en ufak e, ayrıntıdaki davranışa Tabii. başka anlam yükleme söz konusu. Yapılan bilimsel araştırmalar e, çok daha e, çoklu davranışlar içinde olduğunu gösteriyor Bir karganın. bilim adamları mı? <gülüyor> Bilmiyorum. İngiliz, İngiliz. Efendim, e, karga devam edecek. E, hoşça kalın İyi diyoruz. İyi haftalar dileyelim efendim. İyi haftalar.